Kardeşlerim, muazzez müminler, Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığında, Arap'ın dünyaya söyleyecek sözü yoktu. Dünya milletleri arasında yeri de yoktu. Ne dünya çapında mütefekkirler çıkarmış, ne içinde büyük sanatkarlar vardı. Bütün sermayesi kadına, şaraba şiir yazan şairleriydi, onlardı. Edebiyatı vardı, konuşurlardı, kadına dair, şaraba dair. Sabaha kadar o ayya şairlerin şiirlerini okurlardı. Roma'nın, Bizans'ın, İran'ın hakimiyetinde yaşarlardı. Taşların önünde eğilirler, Allah Azze ve Celle'yi bıraktılar, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı onun yolunu terk ettiler, Hubel'in, Menat'ın, Lat'ın, Uzza'nın önünde iliyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْيِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle insanları da cinleri de sadece ona ibadet etsin diye yarattı. Bu ayeti kerimeyi okuyunca, bana ibadet etsinler İnsanlar, cinler bunun için yaratıldılar bunu terkin edince peygamber aleyhisselam Onlar tevhide kulaklarını tıkadılar olmaz dediler Peygamber aleyhisselatu vesselam taşların önünde eğilmeyin Lata menata uzaya secde etmeyin ayağa kalkın insanlar Allah azze ve celle sizi bunun için yaratmadı deyince onlar Bel, kâlû, azgâs, âhlamın, bel iftarağı, bel şair. Bunlar Muhammed'in rüyaları dediler. Akşam rüya görüyor, sabah bize onları anlatıyor dediler. Bel <Sessizlik> iftarağı uyduruyor dediler, o şair dediler, bel huva şair. Kâhinlere gittiler, sihirbazlara gittiler. Onları Allah'a kulluğa davet eden Peygamber Ali sallatu ve Sahirlerin, kahinlerin sözlerini esas alarak yolunu kestiler. Fakat Allah Resulü Aleyhisselam durmadı. Onlara hakkı, hakikati anlatmaya devam etti. Ayağa kalkın dedi. Ey Arap ayağa kalk. Ayağa kalk Ebu Bekir, ayağa kalk. Ebu Cehil dedi. Ayağa kalk. Ayağa kalk Ebu Leheb. Sen taşların önünde secde edemezsin. Ayağa kalk. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah'a secde edecek Allahu Ekber diyeceğiz Ayağa kalk Mekke, ayağa kalk Medine dedi Peygamber Yolunu kestiler, eşkıyaları gönderdiler Bahaneleri yoktu Allah Resulü Aleyhisselam'ın Yapamıyorum Ya Rabbi demedi ''Bu kadar ağır yükü neden omuzlarıma yükledin Allah'ım?'' demedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. ''Lekad enzenna yileikum kitaben fîhizikrikum.'' Size bir kitap indirdi, Kur'an hakimi gönderdik. Ey Araplar, ey insanlar şerefiniz o kitapta. Peygamber Aleyhisselatu vesselam, Mekke'ye döndü, Medine'ye döndü. Roma'nın kulu, Roma'nın kölesi oldunuz. Kisra'nın mecusilerin kölesi oldunuz. Eğer şeref, eğer itibar arıyorsanız, ey kadınlar, ey çocuklar, ey delikanlılar, yeryüzünde onurunuzla yaşamak istiyorsanız, fihi zikrukum, şerefiniz Kur'an-ı Hakim'de buyurdu. Gelin, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini evinizde tatbik edin. Onun ayetlerini sokakta, çarşıda, devlette tatbik edin. Şerefiniz Kur'an-ı Hakim'de buyurdu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu ayetler, bu hükümler hayatımıza tatbik edilirse insanlar şeref bulacak. Elâ ya'lemû men halak yaratan Allah Azze ve Celle konuşuyor. Onlardan iki tanesini size arz edeyim. Ya eyühellezine amenu ku anfusakum ve ehliykum nara Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Kur'an'ın bu ayetini okudu. Ya eyühellezine amenu ey iman edenler. Her şeye kadir olduğuma inanan müminler. Vahtani yetime inananlar. Ya eyühellezine amenu rububiyete iman edenler. Ya eyha'llazina amenu her şeye kadir olduğuma iman edenler. Ku anfusakum ve ehlikum nara. Hem kendinizi koruyun hem ehlinizi. Hem ailenizi, çocuklarınızı koruyun. Şöyle babalar olmayın. Oğlun kahveye giderken, oğlun zar atarken sessiz kalma baba. Eğer sessiz kalırsan Müslüman baba o yavrunun hesabını Allah Azze ve Celle'ye veremezsin. Ey anne yavrun 15 yaşında modacılara ekrandakileri aldanıp sokağa kendini teşhir eden kıyafetlerle çıkıyorsa, ey anne, Müslüman anne, mümine anne, Fatıma adı Fatıma olan anne, adı Zeynep olan anne, ya amenu, ey vahdaniyetime, kudretime, iman eden müminler, babalar, anneler, yavrularınıza, evlerinize sahip çıkın. Sessiz kalmayın. Onlar cehenneme giderken, onlar nara giderken, Nasıl olur da babalar, anneler, müminler, erkekler, hocalar, alimler, vaizler, denizde, kenarda, sahilde, anadan urayan bir halde kadınlar denize girerken, imamlar, hocalar, vaizler, ekranda din tüccarlığı yapanlar nasıl susarsınız? ya Ey ehli iman ayağa kalkın! Camide uyumayın, babalar, müminler, Allah'ın ayetlerini evinizde, çocuklarınıza, yavrularınıza anlatın. Bu hutbeler neden? Neden Peygamber aleyhisselam konuştu kardeşlerim? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum onu dinlediler, aldılar evlerine gittiler kızım Fatıma otur dinle. Peygamber aleyhisselam'dan sana mesaj var. Kur'an-ı Hakim'den sana mesaj var. Otur Zeynep dinle dediler. Babalar öyle dinlediler. Müminler, Müslümanlar. Evlerimizde televizyonlar var. Yavrularımızın, kardeşlerimizin imanını kirleten ekranlar. O ekranları kapatmadan o evlerde Hazreti Muhammed konuşmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem kapat ekranı Kur'an hakim konuşsun yer aç Kur'an hakime söz ver Hz. Muhammed Aleyhisselam'a söz ver Sen mesud olursan yavrun mesud olursa sen de mesud olacaksın. Yavrun güzel bir hayat yaşarsa sen de mutlu olacaksın. O halde yavrunun mutluluğu yavrunun şerefi Hazreti Kur'an'da Kur'an'a hakimin ahkamını eğer evimize tatbik edersek evimize, hanimize, mahallemize surur gelecek, huzur gelecek. Ve kimi yararlıdır? Allah'ın izniyle. Bazen Allah'ın izniyle. Bazen Allah'ın izniyle. Bazen Allah'ın izniyle. Bazen Allah'ın izniyle. Bazen Allah'ın izniyle. Bazen Allah'ın izniyle. Bazen Allah'ın o mesajı aldılar, çocuklarına, yavrularına getirdiler. Anlattılar, sonra ellerini kaldırdılar, ''Ya Rabbi'' dediler. ''Vellezîne yekûlûne Rabbena, ''Ey Rabbimiz'' dediler. Bize göz aydınlığı olan eşler, göz aydınlığı olan yavrular ihsan et. ''Bizi lil ceallena lilmuttakîne imama, ''Bizi ya Rabbi muttaki olanlar için imam yap.'' Bize sancağını ver, bize bayrağını ver. Onu taşıyalım. Kumandanlar olsun, halitler olsun önümüzde. Saatler olsun, Ertuğrullar, Abdülhamitler olsun onlar. imam olsunlar mazlumlara. Yetim yavruların göz yaşlarını silsinler ya Rabbi. Annelerin babaların cehdi gayreti vardı. Minberden evlere koridorlar raştılar. Peygamber Aleyhisselam onların evinde konuştu. Sözleri minberden, peygamber buyruğunu, Allah'ın ayetlerini, kürsülerden evimize ne kadar taşıyoruz? Yarın kıyamet günü sana, bana soracak, evinde... Ekrandaki o kadınlar mı daha çok konuştu, yoksa seni yaratan, yoktan var eden Allah Azze ve Celle'nin ayetleri mi senin evinde daha çok konuşuldu, dinlendi. Konuş, cevap ver, Müslüman diyecek. Fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fi fiha bilghdu walaa diye devam ediyor, faili geliyor. Allah azze ve celle onlara emretti. Fi buyutin onlar öyle evler yaptılar ki. Bir başka manası fi buyutin o evlerde. Yani o camilerde demek. Fi buyutin edin Allah onlara emretti. Evler yapmayı, evler yapılmasını emretti. O evlerde Allah'ın adının zikredilmesini emretti. Yüsbihu lahu fiha bil huduvi ve'l asal. Onlar o evlerde sabah, akşam Allah Azze ve Celle'yi zikrettiler. Sahabenin evi cami, camileri ev oldu. Camileri ev oldu, evleri cami oldu. Oralarda çocuklarını yetiştirdiler. İbn-i Mace rivayet ediyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, Peygamber aleyhissalatu vesselamla mescitte oturuyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama biri süt getiriyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam sütü alıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam sütten içiyor. Sonra yanında küçücük yavru olan Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'ya dönüyor. Buyuruyorlar ki اَتَعْذَنُ edenuli en اَسْقِيَ haliden Bana müsaade eder misin? Ete edenuli en اَسْقِيَ haliden Halit bin Velide vereyim سَيْفُمْ سَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ İslam ordusu dağıldığında, kumandanlar şehit olduğunda, meydan yerine çıkıp, İslam sancağını alan, Allah'ın kafirlere, müşriklere karşı çekilen kılıcı olan, Halidime bu sütten vereyim, ey çocuk bana müsaade eder misin deyince, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ıma hayır ya Resulallah dedi. Madem o kaba, ''Mübarek dudakların dedi o halde önce ben içeyim sonra halide ver ya Resûlallah'' dedi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum kızmadılar. ''Ey çocuk neden peygamberin yanında oturuyorsun?'' demediler. Onu arka tarafa göndermediler. Onlar camileri medrese yaptılar, okul yaptılar. Amcalar, yaşlılar camide çocuklara Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlattı. İmamlar camiyi namaz kıldıktan sonra terk etmediler, kitlemediler, bırakmadılar. Gelen çocuklarla beraber oldular. Sütü beraber içtiler, beraber oldular. Cihadı, şehadeti, cenneti beraber konuştular. Oralardan Peygamber aleyhisselam kahramanlar çıkardı. Müslüman, Ahmet, Muhammed, önce çocuğunu, yavrunu alacaksın, elinden tutacaksın, camiye getireceksin. Yavrun fizikçi olabilir, yavrun kimyacı olabilir, yavrun doktor olabilir ama bütün bunlardan önce, Allah'ın sana emaneti olan yavrunu alacak, camiye getirecek, onun şerefi, onun itibarı Hazreti Kur'an'dadır. Hazreti Muhammed'e ittiba etmededir. Önce Allahu Ekber diyecek senin yavrum. Eğer Kur'an-ı Hakim'i tanımadan fizikçi olursa, Kur'an-ı Hakim'i tanımadan bilim adamı olursa, o zaman onlar batının katilleri gibi ilim bilim adamı olunca kitle imha silahlarını icat ederler. O halde Müslüman, cami cennet yoludur. Cennet yoluna yalnız gelme. Ahmedi al, Muhammed'i al, Yusuf'u al, mahallerin çocuklarını al. İmam kardeşim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Abdullah bin Abbasları camide nasıl karşıladıysa, nasıl beraber olduysa çikolata ver, tebessüm et, Abdullah'ları Dirilişe Hazırla Cennete Hazırla Ümmetin Uyanışına Hazırla Kardeşim Lekad Enzenla İleykum Kitaben Fihi Zikrukum Ey Bir Buçuk Asırdır Ağlayan Müslümanlar Şerefiniz Avrupa'da Değil Şerefiniz Londra Kapılarında Beklemekte de Değil Şerefiniz Hazreti Kur'an'da Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'la Onlar Ayağa Kalktılar Kur'an'a Hakim'le dirildiler onunla var oldular Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onlara sadakayı anlattı Sahabe-i kirama Efendimiz aleyhissalatu vesselam sadakayı anlatınca Onların verecek ne imkanları vardı Ne de çalışmaya Sadece çocuklarına ekmek getirecek kadar bir gücü kuvveti vardı o kadar iş buluyorlardı. Ondan ötesinde bir takatı yoktu onların. Fakat Ebu Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. İmam Bukhari naklediyor. Sadaka ayeti nazil olunca Hud min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekihim biha Ayet nazil oldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ashab-ı kirama döndüler. Buyurdular ki "Lemma nezelete ayetus sadaka Sadaka ayeti nazil olunca Efendimiz ve Vesselam onlara sadaka vermeyi emretti. Biz de gittik pazarlarda hammallık yaptık, sırtımızda yük taşıdık, para kazandık, onunla evimizdeki ekmeği bıraktık ve sadaka verdik. Kimi çok veriyor, kimi az veriyordu. Çok verenlerle müşrikler, münafıklar alay ediyorlar. Diyorlar ki bu adam riya, riya için veriyor. Az verenle bu kadar da sadaka olur mu diyorlardı. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara ''İttekun nâra velev bişikkı temratin'' ''Yarım hurma kadar olsa da cehennemden kendinizi koruyun'' Allah yolunda verin, zenginler kendilerine göre versin. Fakirler eğer bulamıyorlarsa onlar da yarım hurma versinler. Allah Azze ve Celle verdiklerinizin niceliğine bakmıyor, niyetinize bakıyor. Yüreğinize, kalbinize bakıyor. O halde zenginler, fakirler ayağa kalkın. İnsanlık için çalışıyoruz. Mazlumlar için, yetimler için, dul kalan biçare kadınlar için çalışıyoruz, ayağa kalkın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları sadakaya davet etti. Yine Ebu Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselam bize sadakayı emretti. Biz gittik Nuhamil, sırtımızda yük taşıyorduk. Oradan para kazanıyorduk, sadaka veriyorduk. Kimimiz ancak bir avuç veriyordu. Ama şimdi bakıyorum, o bir avuç sadaka verenlerin yüz binlik servetleri var. Onlar verdikçe Allah azze ve celle onlara verdi. Allah Resulü Aleyhisselam masabıyla konuşurken kâl raculun Efendimiz Aleyhisselam bir adamdan bahsetti. Buyurdular ki bir adam, "Le etasaddakan bir sadakatin ben sadaka vereceğim." dedi bir adam. "Yemin olsun Allah yolunda sadaka vereceğim." Adam sadakasını eline aldı, dışarıya çıktı akşam gece. Zifir karanlık var. Sadakayı verdi, geri döndü. O etrafta yaşayanlar dediler ki, adam akşam sadakayı bir hırsıza verdi. Adam sabah oldu yemin etti. Allahumme lekel hamdule le etesadakanne bi sadaka Sana hamd olsun Ya Rab senin yolunda sadaka vereceğim. Yine dışarıya çıktı sadaka verecek. Fakat bu defa sadakasını zina yapan bir kadına verdi. Yine konuştular dediler ki, zina yapan bir kadına verdi sadakasını. Adam yine yemin etti Allahümme lekel hamdu leetesadakanne sadaka Sana hamd olsun hamd sanadır ya Rab. Senin yolunda sadaka vereceğim diye and işte yemin etti adam Bu defa sadakayı gecenin karanlığında zengin olan bir adama verdi Yine onunla alay ettiler zengine verdi dediler Adam rüyasında Allah Azze ve Celle ona şunu ilham eder o sadakayı hırsıza vermiştin, o utanacak belki hırsızlıktan vazgeçecek. O sadakayı zina eden bir kadına verdin, o kadın iffetini kuşanacak. O sadakayı zengin olan bir adama verdin, o da pişman olacak, nadim olacak. O verdi sadaka, ben neden vermeyeyim diyecek. Kardeşlerim, sadaka veriyor adam ama sadakayı zina eden bir kadına veriyor. Fakat Allah Azze ve Celle onun sadakasını zayi etmiyor. Kadın kendisine bir Müslüman, Allah'a iman eden bir mümin sadaka verdi diye kadın zinadan vazgeçiyor. Kadın şunu düşünüyor. Adamlar bana gelirlerdi. Güzelliğime bakarlardı, boyuma bakarlardı, para verirlerdi. O para karşılığında beni kullanırlardı, beni istismar ederlerdi. Ama şimdi, gecenin yarısında la ilahe illallah diyen bir Müslüman, bir mümin sokağa çıktı, bana sadaka verdi, dönüp bakmadı, istismar etmedi, peşimden gelmedi. O halde ben yarabbi dönüyorum, sana dönüyorum. O hayatı bırakıyorum. Ben ya Rabbi, bütün hücrelerimle La ilaha illallah diyorum ya Rabbi. Asabı Kiram radiyyallahu anhum. Onlar sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda Hammallık yaptılar. Sırtlarında taşıdılar, kadınlara verdiler, çocuklara verdiler, yetimlere verdiler. Allah Azze ve Celle onların önünü, onların yolunu açtı. O kadar zengin oldular ki dünyanın en güçlü devletlerini mukavvadan suretler gibi paramparça yaptılar. Ebu Ayub el Ensari ile İstanbul'a geldiler. Fas'a gittiler, Pakistan'a gittiler, Türkistan'a kadar ulaştılar. Allah ve Resul davasını oralara taşıdılar. Lekad enzelnâ aleykum kitâben fîhi zikrukum. Şerefiniz Müslümanlar bu Kur'an'da. Bu Kur'an sadakayı emrediyor. Onların malları, onların imkanları yoktu. Hammallık yaptılar, sadaka verdiler. Yetime, dula, biçare kadına, açlıktan dolayı kötü yola düşen kadınlara sahip çıktılar. Allah Azze ve Celle dünyanın en güçlü devletlerini onların önünde perişan etti. Hak ile yeksan etti. Sonra aldananlar oldu. Emeviler aldandı, dünyaya döndüler. Şerefi dünyada, şerefi sarayda arayınca yıkıldılar. Abbasiler geldi. Onlar da bir ara şerefi dünyada, şerefi malda, şerefi sarayda aradı, onlar zelil oldu. Sonra Allah Azze ve Celle, Arap'ın eliyle iman eden Türkleri gönderdi. Türkler geldi, Tuğrul Bey geldi Bağdat'ta Allahu Ekber dedi. Sonra Kürtlerden Salahaddin-i Eyyub'i geldi, Arapların bıraktığı sancağı Kudüs önlerinde. Ümmetle beraber o taşıdı, Kudüs'e o girdi. Sonra Türklerden Ertuğrul Gazi geldi, altı asır onun çocukları sancağı taşıdılar. Osmanlılar bu millet, bu ümmet ne zaman şerefi itibarı Batıda, batının hayat tarzında, oradaki kadınlarda, onların kıyafetinde arayınca Tanzimat'tan sonra izzetimizi kaybettik. itibarımızı kaybettik. Âlemi İslam bölündü, parçalandı, dağıldı. Şimdi bütün şehirlerimizde acılar, ızdıraplar var. Ümmetin kadınları, kızları, çocukları önce batılı kadınlara baktılar. Şimdi onlara hayran oldular. Onlar gibi giyiniyorlar, onlar gibi kuşanıyorlar. Onlar gibi yaşayanlar, onlar gibi düşünenler var. Ey ağlayan âlemi İslam Kanunları, yasaları Batı'dan, Londra'dan, New York'tan, Berlin'den alan Müslümanlar bir buçuk asırdır Batı'nın yasalarıyla, şeref bulamadınız, itibar bulamadınız, Mekke'de ezilen bir millet vardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam onları ayağa kaldırdı. Tuğrul Beylerle, Salahaddin Eyyubilerle nasıl ayağa kalktıysak, Allah Resulü Aleyhisselam'ın asabına Kur'an-ı Hakime dönersek Lekad enzelna aleykum kitaben fihi rukum. ey Araplar, ey Türkler, ey Kürtler, ey Müslümanlar. Şerefiniz, itibarınız Batı'da değil, Londra'da değil, Amerika'da değil. Şerefiniz Hazreti Muhammed'de. Şerefiniz Allah'ın kitabında, Kur'an'a dönün. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a dönün. Ey bir buçuk milyarlık, bir milyar 800 milyonluk kâlim İslam, Kudüs'e, Mescid Aksa'ya, Allah ve Resul düşmanı Yahudi'nin izniyle giren Müslümanlar, eğer kanımıza dokunuyorsa, o zaman evlerimizi Hazreti Kur'an'a açalım, evlerimizi, okullarımızı, camileri Peygamber'in camisi gibi yapalım, yapalım ki yeniden işimizde Ertuğrul gaziler. Yeniden Tuğrul Beyler, Sultan Fatihler yetişsin. İşte o zaman yani şerefi hayatın bütün noktalarında Kur'an-ı Kerim'de ararsak وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ zalimeten ve وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمَنَ آخَر۪ينَ Allah Azze ve Celle nice zalim olan milleti hak ile yeksan etmiştir param parça etmiştir. Hemen o şeref ayetinin sonrasında geliyor. Allah yepyeni bir nesil, yepyeni bir ordu göndermiş, yepyeni bir milletle insanlık ayağa kalkmıştır. Eğer biz şerefi, itibarı Allah'ın ayetlerinde, Kur'an-ı Hakim'de arar, Allah'ın ahkamını hayatımıza tatbik edersek alem İslam'ı kan gölüne çeviren zalimler hak ile yeksan olacak. Hazreti Muhammed'in gençliği gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar evlere, onlar dünyaya adaleti getirecekler. Yeniden olacak Allah'ın izniyle. Eğer şeref ve itibarı Kur'an hakimde ararsak, inanırsak, ahkamını hayatımıza tatbik edersek, zalimler yeniden zelil, mazlumlar, aziz olacak.